ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده مخترم خادشترم <coughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aynen. Okumuş olduğum hutbeti Hace'yi, biliyorsunuz her hafta okuyorum. Ee, sadece dinlemek kaydıyla ezberleyebilen bir kardeşiniz var mı? Ben dinleyerek ezberledim. Üç ayet zaten. Bir an, bir an, bir an. Yani işte Kuvak alışkanlığı. Çünkü alışkanlığı. neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cuma hüftesinde olsun vs. konuşmalarında olsun bunu söylemiş. Bunu sünnettir. Böylelikle bu sünneti yerine getirmiş oluyoruz. Ayrıca bir sohbetin adabı şeklindedir. Evet. Kardeşlerim konumuz hakikaten Önemli mevzular ve İslam ümmeti içerisinde birçok topluluğun, ayağının kaydığı meselelerden bir tanesi. Aslında önemli bir mesele. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi tanıma adına isim ve sıfatları olarak başladığımız dersler biliyorsunuz. Ki bizler Allah Azze ve Celle'nin isimleri olsun, yüce güzel isimleri olsun, yüce sıfatları olsun, Kur'an'da geldiği kadarıyla ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde geldiği kadarıyla tanımaya çalışıyoruz Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerini veya yüce sıfatlarını söylüyoruz. Neden? Allah'ın söylediği için söylüyoruz. Allah bunu bu şekilde söylemiş veya Resulü aleyhissalatü vesselam bu şekilde söylediği için ne yapıyoruz? Bizler de söylüyoruz. Yoksa kafamıza göre ne Allah'a bir isim uyduruyoruz haşa ne de bir sıfat ne yapabiliyoruz? Ona izafe edebiliyoruz. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin kendisini kitabında tanıttığı ve Resulü Aleyhissalatuh Vesselam'ın da sünnetinde Allah Azze ve Celle'i tanıttığı şekilde ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin tanımaya çalışıyoruz. Ki bu bir nedir? <gülüyor> İbadettir, tapınmadır Allah Azze ve Celle'ye. Çünkü Biliyorsunuz daha önceki geçen ayetlerde dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ Husna فَدْعُهُ بِهَا مَحَقَقْ ki en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın en güzel isimleri vardır. O halde ne yapın? Onlarla Allah'a dua edin. Onlarla Allah'a ibadet edin. Demek ki nedir? Bu bir tapınma şekli. Demek ki bizlerin onları öğrenip duamızda, ibadetimizde onlara ne yapmamız? kullanmamız gerekiyor ki daha önceki işlediğimiz hadise biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin 99 ismi vardır ki bundan çok daha fazladır ama hadiste ne yapıyor 99 olarak geliyor her kim bunları sayarsa ki bundan murat nedir Allah Resulü Selam'ın muradı bunları ezberlemek onları <gülüyor> telaffuz etmek manalarını bilmek İçeride içerdikleri, delalet ettikleri manaları neyi kastediyor? Bilmek. Daha sonra da onu ne yapmak? Duasında kullanmak. ibadetinde kullanmak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına bakın. Muhakkak Allah'a bir övme vardır, bir sena vardır, bir duanın adabı olarak. Daha sonra istek vardır. Daha sonra da o isteğe uygun Allah Azze ve Celle'nin muhakkak ismini zikretme vardır. Ki biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben namazımda okuyabileceğim bana bir dua öğret. Allah Resulü ne yapıyor? Allahümme inni zalemtü nefsî zulmen ketîrâ. Ya Rabbi ben nefsime çok zulmettim. Ve lâ yaghfiriz zunûbe illâ ent. Günahları ancak sen bağışlarsın, mukfirleyimine inneki mukfira. Ya Rabbi, kendi katından bir mukfira beni bağışla, inneki antel, hafurul rahim. Çünkü sen gafursun, bağışlayansın, rahimsin, Mümin kuluna merhametli olasın. Ve ne yapıyor bu şekilde? En güzel isimleri Allah Azze ve Celle bizlere Kitabında ve asılü Aleyhissalatü Vesselam'da Sünnetinde bizlere öğretiyor. Böyledir diyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında kendisini böyle tanıtıyor. Böyledir diyoruz. Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'yi bizleri e sünnetinde ne yapıyor? Bu şekilde tanıtıyor. Eğer Allah Azze ve Celle demişse ne yapıyoruz? Bize düşende işittik, itaat ettik demekten başka bir seçeneğimiz yoktur. Eğer Allah'a ve <gülüyor> ahiret gününe iman ediyorsanız. Bugünkü dersimiz inşallah kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yüz ve göz sıfatıyla alakalı. Ki dediğimiz gibi Müslümanlardan, İslam gruplarından birçok kimse bunu tenzih ederek ne yapmışlar? İnkar Allah Azze ve Celle'nin zatında inkar yoluna gitmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti işinde ışığında Allah Azze ve Celle'nin kendi celaline yakışır şekilde yüzü ve yine kendi celaline yakışır şekilde iki gözü olduğuna ehli sünnet bu şekilde ne yapmıştır? İman etmiştir. Birinci bölüm Allah Azze ve Celle'nin e, kerim meci yani kerim yüzüyle alakalı kardeşlerim. <gülüyor> Hadisimiz Câbir ibn Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor ve diyor ki: "Lamma nezelat hâzihi'l-âyah, kul huve'l-kâdiru alâ en yeb'at yeb'at aleykum azâben min Ey Muhammed, aleykü's-selâm. Onlara de ki: "Muhakkak ki Allah azze ve celle sizin üzerinizden azap indirmeyen kadirdir, güce yetendir." Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ayeti okudu ve dedi ki: اَعْضُ بِي وَشِكْ يَا رَبِّي Vechhin ile yüzün ile sana sığınırım. Ayetin devamında اَوْ مِنْ تَحْتِ Veya ayağınızın altında yani yerin altından size azap etmeye kadirdir. Allah Resulü bu ayetin devamını okudu ve yine dedi ki اَعْضُ بِي وَشِكْ يَا Yüzün ile veçhin ile sana sığınırım. اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَ Veya da sizleri grup grup ayırmaya. Çünkü tefrikada hiçbir zaman ne yoktur? Hayır yoktur. Ve Allah Azze ve Celle eğer size azap etmek isterse ne yapabilir? Dilerse gökten azap ettirir. Dilerse yerden azap çıkartır. Dilerse de ne yapabilir? Sizi gruplara ayırabilir. Allah Resulü Vesselam veya sizi gruplara ayırabilir ayetini okunca da Hâzâ eysâr bu daha kolaydır dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani daha önceki iki ayetin iki bölümünde yukarıdan indirdiği zaman ne var, ne yoktur, kaçış yok bundan. Hiç kimse kurtulamaz. İyisiyle kötüsüyle ne yapıyor Allah Azze ve Celle onu ediyor. Veya yerin altından bundan da kaçış yok. Onun o bölgede Allah Azze ve Celle'nin azap etmek istediği o bölgede iyisiyle kötüsüyle kim varsa. Yine o azatta nedir? Kurtuluş yoktur ve yarın kıyamet günü de herkes ne olacaktır? Kendi niyetlerine göre haşr Ki bu şeyde dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin kerim vechinin kerim yüzünün ispatı vardır. Ki bu ayette Allah Azze ve Celle kullarını korkutuyor eğer kendisine ibadet etmezlerse, eğer kendisine itaat etmezlerse, hiçbir şirk koşmaksızın yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'yi birlemezlerse veya Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olmazlarsa. Çünkü kitap kime? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a. Kul diyor yani ey Muhammed onlara dek Allah Azze ve Celle sizi gökyüzünden bir azatla veya yeryüzünden Yerden gelecek, yani bir zilzal, bir e, deprem gibi veya yerin dibine geçirme gibi ki daha önce nedir? E, Lut kavmi olsun veya Şuayb aleyhisselamın kavmi gibi olsun ne yapmıştır? E, gökten bir azapla onlara azap etmiştir. Veya istediği şekilde gökten veya yerden Allah azze ve celle size azap etmeye kadirdir, diyor. gücü yetendir diyor. Allah Resulü e, geçen ayette ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ne diyor? Bu şekilde Allah'ım senin veçine sığınırım, senin yüzüne sığınırım diyerek ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Yani Allah Azze ve Celle size yerin altından ki yerin altına geçirme. Ki biliyorsunuz nedir? E, yerin üstünü Altına delişirme şeklinde ki Allah Azze ve Celle tarihte e, Karun'u biliyorsunuz ne yapmıştır? Yerin dibine batırmıştır. Ki Karun biliyorsunuz çok zengin bir e, insan, e, müşrik birisi ama kavmi içerisinde deptepeyle ihtişamla yürüdüğünde insanlar ona imrenerek bakıyor. Ve diyorlar ki keşke ona verilen bize de verilseydi ama müminler ne yapıyorlar? ona hiç de imlenmiyorlar onun malına. Yani sizin içinde bulunduğumuz tevhid ehli olmanız, Müslüman ehli olmanız, Allah'a şirk koşmamanız o kadar maldan nedir? Çok daha hayırlıdır. Ki Allah Azze ve Celle onu bir melek gönderip yeri ters çevirdiği zaman hepsi ne yapıyor? İçinde bulunduğu İslam nimetine tevhid ehli olmalarına ne yapıyor? Şükrediyorlar. Allah Azze ve Celle sizi yerin dibine geçirmekle veya size deprem göndermekle azap etmeye muhakkak kadirdir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, emin tum men fi semai an yaksife bikum Gökte olan Allah'ın sizin yerin dibine yerin dibine batırmayacağından emin mi oldunuz diyor. Em em em en tum men fi semai an hasibe veya diyor size gökten Kuvvetli bir rüzgar, fırtına göndermeyeceğinden, gökte olan Allah'ın göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Fesete'lemûne <Sessizlik> keyfenedir. İşte o müşrikler, o kafirler yarın o uyarmanın nasıl olacağını çok iyi bilecekler. Ama o azap geldiği zaman onu bilmeleri ne yapmayacak? Kendilerine bir faydası olmayacak. Çünkü azap artık gelmiştir, azap artık inmiştir. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle tarafından bu tehdidi duyduğu zaman ne yapıyor? Allah'ım kerim meçhine, kerim yüzüne, yüzünle sana sığınırım diyerek ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye söylüyor. Ve gelen bir rivayette diyor ki ben diyor Allah Azze ve Celle'ye ümmetimden dört şeyi kaldırması için dua ettim diyor. Allah Azze ve Celle ikisini kabul etti de ikisini etmedi diyor. Birincisi Allah Azze ve Celle'ye gökten taş yağdırmamasını istedim diyor. Biliyorsunuz bir kavim ne oldu? Ee, ebabil kuşlarının getirdiği taşlarla biçilmiş yenilmiş ekimler gibi oldu. Taşlar indirerek. Bunu Allah Azze ve Celle kabul etti diyor. Ve yerin dibine batırmamasını istedim diyor. Allah Azze ve Celle bunu da kabul etti diyor. Ve e, ümmetini gruplara, fırkalara ayırmamasını istedim. Ya da bazısının bazısına işte zarar vermemesini veya öldürmemesini istedim. Bu ikisini ise Allah Azze ve Celle kabul etmedi diyor gelen rivayette. Bu da hakikaten daha önce geçtiği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ümmetine ne kadar da e, merhametli olduğunun göstergelerinden bir tanesi ama Allah Azze ve Celle'nin kaderi nedir? Onun önüne geçmiştir. Allah Azze ve Celle'nin ezelden takdir ettiği şeyi de ne yapacaktır? Muhakkak gerçekleşecektir. Evet kardeşlerim e, gene Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi e emintum en yakhsifa bikum barri sizi diyor yerin, yerin dibine batırmamanızdan batırmamasından emin mi oldunuz? Aw yursila hasiba veya da gökyüzünden bir fırtınayla veya bir şiddetli rüzgarla sizin e, azap etmemesin göndermemesinden emin mi oldunuz diyerek ne atmıştır? Allah azze ve celle bu şekilde tehdidini devam etmiştir, ettirmiştir. Evet. Ee, bu hadisi şeref, İmam Bukhari, rahimullah, "Küll şeyin halı illa Her şey, dünyadaki her şey helak olacaktır yer Ancak Allah'ın, Allah azze ve Celle'nin vücü, Allah azze ve Celle'nin yüzü bundan müsnesnadır ayeti kerimesini bölüm başlığı, bab başlığı olarak getirmiştir. Bu zikredilen ayeti kerime ve İmam Bukhari rahimahullah'ın burada Peki. getirmiş olduğu hadis Allah Azze ve Celle'nin yüzünün olduğuna iman etmenin gerektiğini gösteren apaçık delillerden bir tanesidir. Demek ki e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinde ve ayeti kerimede olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin bir yüzü olduğundan bahsedilmiştir. Müminlerin de ne yapması buna bu şekilde iman etmesi gerekmektedir. Ki bunu e, cehmiyeden ve ona uyan bazı fırkalardan başkası ne yapmamıştır? İnkar etmemiştir. Ki Ayti Kerim'de Allah azze ve celle diyor ki: "Kullu men alayha Yeryüzünde ne varsa hepsi ne olacak? Yok olacak. Kıyamet günü. "Wa yabqa vechu rabbikuz zulcelali vel Sadece kalan ne olacak? Allah azze ve celle'nin kerim ve çinden yüzünden başka her şey helak olacaktır. Ayti Kerim'de de ne yapıyor? Allah azze ve celle'nin bu yüz sıfatını bizlere bu şekilde İspat ediyor. Şimdi bizler dediğimiz gibi, bizler ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin yüzü vardır diyoruz. Ama bunu derken de nedir? Kendi şanına yakışır şekilde. Hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin yüzü falanın yüzü gibidir veya benim yüzüm gibidir ne yapamıyorsunuz? Diyemiyorsunuz. Biz böyle diyoruz çünkü Allah Azze ve Celle dediği için, çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dediği için diyoruz. Başka bir şey için demiyoruz. Allah böyle demiş, Resulü böyle demiş, biz de böyle diyoruz. Bizim söyleyeceğimiz nedir? Bundan başka bir şey değildir. Sahih Müslim'de Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhudan gelen bir rivayette diyor ki, bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim aramızdayken beş kelime söyledi diyor. Ve dedi ki, Allah اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغ۪ي لَهُ اَنْ يَنَامُ Allah diyor, uyumaz diyor. Onun, ona uymak gerekmez, yakışmaz da diyor. Böyle bir sıfat yok Allah'a zannediyor. يَخْفِدُ الْقِصَوْا وَيَرْفَعُ Adaleti kaldırır ve indirir. Geceleyin diyor, yapılan amel gündüz deyin. E, gündüz olmadan gündüz zeyn yapılan amelde gece olmadan kendisine tamam. yükseltilir diyor. Ve onun hicabı nurdur diyor. Eğer diyor o kaldırılsaydı e, onun diyor yüzünün nuru muhakkak ki gözünün gördüğü her şeyi muhakkak yakardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselam sahih Buharide şey sahih Müslim'de gelen rivayette. Evet, burada da e, delil geldiği üzere Bilal demek ki Allah Azze ve Celle eğer diyor onun yani e, nuru açılsaydı yani yüzünün e, nuru açılış e, şey olsaydı açılmış olsaydı muhakkak ki o gözünün gördüğü her yeri yakardı diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve yine e, yüzle alakalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi diyor. Allahümme inni es'aluke lezzeten nazari ila veçikel kerim. Ya Rabbi senin diyor kerim yüzüne veçhine seyretmenin lezzetini senden dilerim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ki ayeti kerimede Lillezine ahsenul husna ve ziyade Cennettekiler için ne vardır? Güzel şeyler. Ve ziyadesi vardır diyor. Yani bir güzel şeyler var. Cennet nimetleri. Bundan ziyadesi var ki buradaki ziyadenin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'nin yüzünü seyretmek olduğunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. Ki biraz sonra zikredeceğimiz e, hadis-i şerif bunu çok daha ne? güzel açıklıyor. Diyor ki cennet ehli kavuşacakları diyor bütün nimete kavuşmuşlardır. Hatta öyle ki zannederler ki bundan daha güzel bir nimet yoktur. Yani kavuşacakları elde edecekleri bütün nimetlere kavuşmuşlardır. O anda Allah Azze ve Celle oraya tecelli eder ve onun diyor Rahman'ın çini yüzünü seyrederler diyor. Ve o Allah Azze ve Celle'nin Rahman'ın veçini yüzünü seyrettiklerinde o anda diyor içinde bulundukları bütün nimetleri unuturlar diyor. Ki o zaman ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'nin veçini yüzünü seyrederler. Ki bu nedir? Cennette nimetler içerisindeyken Allah Azze ve Celle'nin yüzünü seyretmek bütün nimetleri, cenneti, bütün nimetleri ne yapacaktır? Onları unutturacak. <gülüyor> i̇şte bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ya Rabbi yarın kıyamet günü Yüzünün seyretmenin lezzetini senden dilerim diyor. Yani düşünün cennet bütün nimetiyle cennet ehlini açılır ama Allah Azze ve Celle'nin mümeçhinin yüzünü seyretmek o nimetlerin hepsini ne yapıyor? Unutturur. Allah Azze ve Celle bizi Peygamber Aleyhisselam'ın duasında buyurduğu gibi onun mümeçhine yüzüne bakma lezzetini hepimize tattırsın kardeşlerim. <Gülüyor> Amin ya Rabbi. Evet, yine hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çokça Allah Azze ve Celle'nin yüzüne sığınırım şeklinde ifadeler kullanıyor. Ki bir ifadede âmuruzu kerim elledi eşvaqat lohussebam Ya Rabbi diyor senin kerim yüzüne sığınırım. Ki o gökleri ve yere aydınlatmış ki etleri, bütün karanlıkları aydınlatmış ve bütün işler, öncekilerin ve sonrakilerin bütün işleri ne yapmıştır? Onunla salaha ermiştir diyerek ne yapmıştır? Allah söylü buna vesselam söylemiştir ve yine Müsned'de Ahmet ibn Hanbel rahimeullah'ın müsnedinde gelen rivayette euuldu bi vechillahil kerim ve bikelimatillahit tammat Allah Resulü selam Allah Azze ve Celle'nin ve çiğne yüzüne sığınırım ve yine onun Allah Azze ve Celle'nin tam olan kelimelerine sığınırım diyerek ne yapmıştır? Bunu e, ve biraz önce geçti, geçtiği gibi yine Allah, Allah Resulü Selam Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmanın lezzetini Allah, Resul, e, Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde ne yapmıştır? Dua etmiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bizim e, bunlar hepsi Allah Azze ve Celle'nin yüzü olduğunu ispatlamıştır. Ki buna iman etmek hepimizin üzerine e, farzdır. Ki diğer e, Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatları gibi hiçbir e, tevile veya teşbihe sizin hiçbir yoruma veya hiçbir benzetmeye sizin bu şekilde ne yapmamız gerekir? Allah Azze ve Celle'nin veçh yani yüz sıfatına olduğu gibi iman etmemiz gerekmektedir. Ki en büyük delillerden bir tanesi dediğimiz gibi cennetliklerin nimetler içerisindeyken Allah Azze ve Celle'nin veçhini yüzünü onlara seyrettirme lezzeti cennet nimetlerinin hepsinin terkinde, hepsinin özündedir. Allah Azze ve Celle bize o lezzeti Tadan kullarından evlesin kardeşlerim. Amen. Evet. Ee, i̇kinci ikinci Allah azze ve celle'nin göz sıfatıyla alakalı ki İmam Buhari Rahimullah hadisi zikretmeden önce e, iki tane ayet e, zikrediyor. Vali tusna ala ayni gözümün önünde e, yetişesin ayeti ve tecri ayunina gözlerimizin önünde akıp giden şeklinde iki ayeti İmam Bukhari Taha suresi 39 ve e, Kıyamet suresi 14 e, ayeti kelimelerde İmam Bukhari bölüm başlığı olarak e, getiriyor. Ve Allah'ın kitabında ve Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinde Allah Azze ve Celle'nin göz sefati zikredilmiştir. Ve dediğimiz gibi bizler bunu söylüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak kendi celaletine, azametine yakışır şekilde iki gözü olduğunu ne yapmıştır? Kur'an Kerim bizlere ispat etmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, biz iki göz dedik. Kur'an-ı Kerim'de iki şeklinde tesni olarak yani ikil olarak gelmemiştir. Ya tekil olarak ya da çoğul olarak gelmiştir. Ama sünnet ne yapmıştır? Bunu iki olarak e, ispat etmiştir. Bizim de ne yapmamız? Bu şekilde e, iman etmemiz gerekir. Ki cemi olarak yani gözlerimizin önünde ayeti kerimesinden de ulema ne yapmıştır? <gülüyor> Bunun ikili olduğunu e, zikretmiştir. Ki hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki bir kimse diyor bir mümin Müslüman namaza kalktığı zaman Ka Beyne aynıynayı rahman rahman olanın diyor iki gözünün önündedir diyor fezeltiffete Karap bu gözlerini diyor sağ sola çevirdiği zaman yani bir müslümanın namazdayken gözünü ne yapması ya ayak ucunu ya da en fazla secde mahallini geçmemesi gerekir ki Allah Resulü bir gün tilki namazından bahseder. Tilki namazı nedir? İnsanın diyor gözünü sağa sola çevirmesidir. Yani namazda değilmiş gibi gözünü böyle sağa sola iltifat etmesi, sağ sola meşgul olması. Ki bu da nedir? Şeytanın diyor bir Müslümanın namazından çaldığıdır diyor. Yani ne yapıyor? Onun sevabından eksiltiyor, namazından çalıyor. O yüzden diyor, bir Müslüman namazdayken gözünü sağa sola kaçırdığı zaman Allah der ki İlâ men teltifit e Kime çeviriyorsun gözünü? İlâ hayrilleke Benden daha hayırlısı birim var. O yüzden nedir? Bir Müslüman namaza duracağı zaman ki huşunun sebeplerinden de bir tanesi. Ne yapacak? Ben Allah Azze ve Celle'nin gözleri önündeyim veya Allah Azze ve Celle'nin karşısındayım şuuruyla ki hadiste geldiği gibi benim iki gözümün Önünde diyor, ayaktadır diyor, namazdadır diyor. O yüzden nedir? Sakın sağa sola veya başka taraflara iltifat etmeyin, bakmayın. Bakacağınız yer ya ayak ucu ya da en fazla secde edildiğiniz mahalli geçmesin diyor. Ki Ayşe diyor ki, bizler diyor bizim zamanımızda ne yapardık? Gözlerimiz diyor ayak ucumuzu geçmezdi diyor. Şimdi bakıyorum da insanlar diyor Kabe'yi seyrediyor namazlarındaysa. Ki bazı insanların maalesef yanlış e, algılamalarından bir tanesi işte Kabe'yi seyretmek de bir ibadettir diyerek de ne yapıyorlar? Namazlarında durdukları zaman direkt Kabe'ye bakarak Kabe'yi seyretme gibi bir e, bidat yani namaz halindeyken kastediyorum. E, ne yapmışlar? Bu şekilde yapmışlar normal yapılması gereken nedir? Ya ayak ucu ya da ne yapması? Secde mahallelerinin geçmemesi gerekmektedir. <gülüyor> ve yine başka hadislerde bu tesniye olarak yani Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğuna dair ispat eden hadislerden bir tanesi de Duhare'de gelen biraz sonra zikredeceğimiz hadiste Inna Rabbakum <gülüyor> لَيْسَ بِاَعْوَشٍ Muhakkak ki sizin Rabbiniz Şaşı değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ki şaşılık nedir? Ee, bilinen kadarıyla insanın iki gözünden birinin nedir? Ya e, az görmesi ya da hiç görmemesidir. Ya da iki gözünden birinin kör olmasıdır. Şaşılık. Yani ya körlüktür iki gözünden biri ya da e, zayıf görmesidir. Zayıf görmesidir ya da hiç görememesidir. Demek ki bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğuna dair e, ispatlayan hadislerden bir tanesidir kardeşlerim. Evet. Hadisi şerifi zikredelim. Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor ki, bir gün diyor Allah Resulü Aleyhisselam bize Deccal'den bahsetti diyor. Ve dedi ki İnne Allah la yekfe aleykum. Muhakkak ki Allah size gizli kalmaz diyor. Yani ne demek? Allah Azze ve Celle size isimlerini ve sıfatlarını ne yapmıştır? Hı hı. Bildirmiştir. İnne Allahe leysedî ahvar. Muhakkak ki Allah şaşı değildir. Ve bu esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tehkik, tahkik amaçlı ne yapıyor? Gözüne işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselam. وَاَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ اَعْوَرُ اَنُ الْيُمْنَةِ Ama diyor Mesih Deccal, o yalancı Deccal nedir? <gülüyor> bir gözü şaşıdır diyor ama sağ gözü şaşıdır diyor ve sanki onun gözü diyor böyle bir üzümün üzüm tanesinin salkımından çıkması. Hani gözü hırt dedi derler ya. O şeklinde artık tasavvur edin, o şekildedir diye ne yapmıştır? Onun bir noksanlığının, aybının olduğunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere zikretmiştir. <gülüyor> deccal kelimesi kardeşlerim e, kezap manasına gelir. Yani yalancı Ke, deccal ki nedir? E, sihir yapan, yalan söyleyen, insanları sihirleyen, onlara yalan söyleyen manasında deccal kelimesi kullanılmıştır. Çünkü deccal denilmesinin manası bir şeyi örten, yani hakla batılı birbirine karıştıran, hakkı örten manasında kullanılmıştır. Ki bu Yahudilerden bir kimsedir. Deccal, e, ahir zamanda bu ümmetin içerisinden ne yapacaktır? Çıkacaktır. ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize e, bunu bizlere bildirmiştir. Ki bir şeyi örten manasında kendisine deccal denilmiştir. Dicle kelimesi de oradan gelmiştir. Çünkü bir şeyi örten çünkü biliyorsunuz su geçtiği zaman ne yapar? Altını e, örter. O yüzden e, o zaman dicle ismi koymak. Ya, şimdi Dikli ve Fırat hadislerde de gelmiş çünkü deniz şeylerinden, ırmakların mehirlerinden, cennette doğan ırmaklardan iki tanesidir. Ya isimler önemlidir, <gülüş> güzel isim koymak lazım. Evet. Hadiste gelen. İnaallah <gülüş> leysa bir ağ var muhakkak Allah Azze ve Celle şaşı değildir. E, ifadesi Allah Azze ve Celle'nin hakiki olarak iki, iki gözü olduğuna ne yapmaktadır? Delalet etmektedir. Çünkü avur dediğimiz şaşılık nedir? İki gözden birini kaybetmek ya da iyi görmeme manasında ya da e, nurunun gitmesi olarak kullanılır. Yani bir gözün nuru gittiği zaman nedir? Artık görememe, körlük e, gündeme gelir. Demek onun görmesini sağlayan bir nur var ki burada da Zihab-ı Nuriha onun nurunun gitmesidir ifadesi e, kullanılmış Arapça ifadeyle Allahu Alem. Evet. Demek ki Deccali vasfederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, o şaşıdır. Halbuki Allah Azze ve Celle şaşı değildir. Yani Allah Azze ve Celle'nin e, kamil bir şekilde ayıptan noktan iki gözü vardır ki bu da Deccal'in nedir? E, Hilafı Bu da e, onun en büyük yalancılardan e, Deccal'in olduğunun ifadesinden bir tanesidir. Çünkü bu nedir? Bu bir zayıflık, bir noktanlıktır ifadesidir. Evet, <gülüyor> Dediğimiz gibi yine e, hadiste Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğuna dair ispatlayan hadislerden bir tanesidir ki bu da Allah Azze ve Celle'nin Kitabında haber verdiği gibi ve yine sünnetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi sıfatlarla alakalı istiva dediğimiz yükselmesi, Allah Azze ve Celle'nin inmesi, özellikle gecenin son üçte birinde veya Arafat meydanına inmesi, Allah Azze ve Celle'nin yine eli, gözü gibi daha birçok sıfatları nedir? Bu şekilde gelmiştir ve yine bize düşen bunları olduğu gibi kabul edip ne yapmaktır? Bu şekilde İman etmektir. Evet ki eğer bunların herhangi bir tevili olmuş olsaydı yani gözden kasıt budur veya elden kasıt budur ki bugün tercümelerde Kur'an-ı Kerim'de olsun, sünnette olsun, hadislerde olsun, ayetlerde olsun tevil edilen yanlış mana verilen en büyük şeylerden <gülüyor> nedir bir yüz olsun Adam yüz kelimesi geçtiği zaman Allah Azze ve Celle'nin fazlı keremi diye ne yapıyor? Tercüme ediyor. Veya el sıfatı geldiği zaman kudreti diye ne yapıyor? Tamamen tevil ediyorlar. Ki dinimiz Allah ne diyor bugün istediğinizi dininizi kemale tamamladım. Eğer böyle bir tevil, böyle bir yorum olsaydı muhakkak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hele ki Allah Azze ve Celle'nin zatındaki bu sıfatları ne yapardı? Elden kasıt budur, yüzden kasıt budur, zattan, nefisten kasıt budur diyerek muhakkak bizlere ne yapardı? Açıklardı. Demek ki nedir? Biz bunları söylüyoruz ki Allah azze ve celle bunu bize söylemiş, bildirmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Bunu bize bildirmiş. Ki hadisin devamında onun diyor gözü sanki diyor böyle üzümden, e, üzüm e, tanesi e, kalkımından çıkmış, pörtlemiş bir e, üzüm tanesi e, gibidir. Derken ne yapmıştır? Onu da böyle bir şekilde bir ayıp, bir noksanı olduğunu ne yapmıştır? Bizlere bildirmiştir. İkinci hadisimiz Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatıyla alakalı İmam Bukhari Rahimullah'ın sayihinde Tevhid kitabında zikrettiği Enes diyor ki radıyallahu anhu ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı şöyle buyururken işittim. Muhakkak ki her peygamber kendi kavmini diyor şaşı ve yalancı olan deccalden sakındırmıştır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İnnehu a'var muhakkak o şaşıdır diyor. Ve enne rabbekum neyse bi'a'var. Muhakkak ki sizin Rabbiniz sesi değildir. Mektubun beyne aynihi kafir. Deccal'in diyor iki gözünün arasında kafir yazılıdır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Bu da deccali tanıtan sıfatlardan ikincisi iki, ayette zikrettiği, iki hadiste zikrettiği kadarıyla. Demek ki biri neymiş? Şaşı olacak. İkincisi de tam iki gözünün arasında kafir olacak ve bunu her Müslüman Allah'ın dilediğinin dışında her Müslüman ne yapacaktır? Bunu muhakkak okuyacaktır. Evet ki Allah azze ve C Allah rasulü ne diyor? Ee, Enes'in ifadesiyle bunu ne yapardı bizlere korkutmayla beraber haber verdi diyor Enes radıyallahu ahu ki her peygamber demek ki bütün gelmiş geçmiş peygamberler ne yapmış? Kavmini Deccal'den sakındırmış. Demek ki onun fitnesinin ne kadar büyük, ne kadar azametli olduğunu bildirmek için her peygamber muhakkak ne yapmıştır? Kendisine bunu, e, bir ümmetini Deccal'den sakındırmıştır. El-a'varul kezzab diyor Allah Resulü Selam. Demek ki yalancı ve gözü şaşı. Şaşılığını anlattı. Şimdi yalancılığına gelince, önce Deccal, kendisinin bir ıslah edici olduğunu iddia ediyor. Sonra kendisinin bir peygamber olduğunu iddia ediyor. Daha sonra ise kendisinin bir ilah olduğunu iddia ediyor. Edecek. Ki bu da en büyük yalancılığın ve en açık yalancılığın nedir? Bir ifadesidir. Evet. Ve daha sonra biraz önceki geçtiğimiz hadiste bildirdiği gibi kendisinin sağ gözünün şaşı olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Bizlere bildirmiştir. Şimdi mu'tezile, eşariye veya bunlara benzeyen fırkalar ne demişlerdir? Ee, Ehl-i sünnet hakkında işte onlar Allah'a iki, gö iki göz, iki, iki el, yüz ve buna benzer şeyler isnat ederek ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'ye işte uzuvlar, organlar ispat ederek bunu insanlara yaratılmışlara benzettiler diyerek iddiada bulunmuşlardır ki Allah Azze ve Celle bunlardan nedir? Deridir. Yani bizler dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin iki gözü, iki eli yüzü vardır derken o dediği için kitabında veya Resulü aleyhissalatu vesselam sünnetinde bunu bu şekilde ispat ettiği için ne yapıyoruz? Bu şekilde biz ispat ediyoruz. Yoksa bir e, yaratılmışa, insanlara ya da başka bir varlığa ne yapmıyoruz? Asla ve asla benzetmiyoruz. Leyse le kemik bir şey un, onun hiçbir benzeri yoktur. O hakkıyla işten ve hakkıyla Allah Azze ve Celle görendir. Evet ki Allah Azze ve Celle biz asla ve asla yaratılmışların cisminden bir cisme ne yapmıyoruz? Asla ve asla benzetmiyoruz. Ki Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir kardeşlerim. Evet. Ee, ki hadisi getirmesindeki gayetinden bir tanesi İmam Bukhari rahimahullahın e, delil getirdiği kısım cümle muhakkak ki sizin Rabbiniz şaşı değildir. Bununla da ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin iki gözü olduğunu ne yapmıştır? Bizlere bildirilmiştir. Ki e, Deccal'ın diyor iki gözünün arasında ne yazılacaktır? Kafir yazacaktır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki e, başka bir rivayette onu her mümin okuyacaktır. İster okuması olsun veya olmasın. Orada kafir yazdığını her mümin ne yapacaktır? Muhakkak onu okuyacaktır. Ama Allah Azze ve Celle'nin dilemediği kimse nedir? Onu o şekilde okuyamayacaktır. Ama her Müslüman muhakkak tabi Allah'ın dilediği ne yapacaktır? Onun Deccal olduğunu ve onun kafir yazısını muhakkak ne yapacaktır? Okuyacaktır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi Deccal'in fitnesinden, hepimizi bütün Müslümanları e, onun fitnesinden, onun yalanlarından bizleri e, korusun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Yarın kıyamet günü e, kendi veçine, yüzüne bakma lezzetini tattırdığı kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler nefislerimize çok zulmettik. Günahları ancak sen bağışlarsın. Bizi katından bir mağfiret bağışla. Muhakkak ki sen gafursun rahimsin ya Rabbi subhanakallahu bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alinhamdulillahi rabbil alemin Allah'a